1421 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerine Abdü Kaysoğulları heyetine İslamı öğretmelerini emretmesi. Evet, Abdü Kaysoğulları heyetinde yer alan bazı kimseler şöyle anlatıyorlar: Hazreti Peygamber'in yanına vardığımızda orada bulunan sahabiler gelişimize çok sevindiler ve bize yer açtılar. Oturduğumuzda Hazreti Peygamber "Hoş geldiniz" buyurdular ve bizlere dua ederek "Önderiniz kimdir?" diye sordular. Biz hepimiz Münzir bin Aiz'i işaret ettik. Hazreti Peygamber Peygamber, şu yüzünde yara izi olan mı, buyurdular, çünkü Münzir'in yüzünde bir merkep çiftesinin izi vardı, işte o günden itibaren Münzir'e, yüzünde yara izi olan, manasına gelen, eşek, denilir oldu, evet ey Allah'ın Resulü, bizim önderimiz odur, dedik, o Hazreti Peygamber'in huzuruna hepimizden sonra girmişti, çünkü o develerimizi bağlayarak eşyalarımızı bir araya getirmişti, bunları yaptıktan sonra da yolculuk sırasında giymiş olduğu elbiseleri çıkarmış ve heybesinde getirdiği yeni ve güzel elbiselerini giymişti, o içeri girdiğinde Hazreti Peygamber mübarek sırtlarını bir yere dayamışlar ve ayaklarını da uzatmışlardı, eşecin geldiğini gören halk, ey eşek, buraya buraya, diyerek ona yer açtılar, bunun üzerine Hazreti Peygamber ayaklarını toplayarak, ey eşek, buraya gel, buyurdular, o da gidip Hazreti Peygamber'in sağ tarafına oturdu, Hazreti Peygamber onunla ilgilenip kendisine iltifatlarda bulundular, sonra da ona memleketini sordu ve hecerin safa ve müşakkar gibi bazı köylerin isimlerini saydılar, o, zaman eşek, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sen bizim memleketin köylerini bizden daha iyi biliyorsun, dedi, Hazreti Peygamber de, ben zamanında sizin memlekete gitmiştim, oranın halkı bize çok iyi davranmışlardı, dediler ve sonra da ensara dönerek, ey ensar cemaati. Kardeşlerinize ikramda bulununuz, çünkü onlar Müslümanlıkta sizin gibi olup düşünce ve dil bakımından da size en yakın olan insanlardır, başkalarının Müslüman olmamak için öldürülmeyi göze aldığı bir sırada bu kardeşleriniz hiçbir zorlama olmaksızın kendiliklerinden Müslüman olmuşlardır, buyurdular, ertesi sabah Hazreti Peygamber bizlere, kardeşlerinizin size yaptıkları ikramları ve hizmetleri nasıl buldunuz, diye sordular, biz de onlar bize çok iyi davrandılar, altlarımıza yumuşak yataklar serip bize çok güzel yemekler yedirdiler, bu arada da Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini öğrettiler, karşılığını verdik, bu durum Hazreti Peygamberin çok hoşuna gitti ve bizlere teker teker ne öğrendiğimizi sordular, biz de öğrendik, erimizi kendisine söyledik, bazılarımız tahiyyatı, bazılarımız ümmül kitabı, fatihayı, diğer bazılarımızsa bir iki sure veya sünneti öğrenmişti.